İslam karakterine sahip insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle nasıl sahabeleri bizler için örnek kılmışsa bizi de neslimizi de geleceklere örnek kılsın. Örnek şahsiyetlerden eylesin. Kardeşlerim bugünkü sohbetimiz birkaç dizi olarak devam edecek inşallah. Gücümüz varsa takip eden kazanır. Kur'an ve sünnete göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliği nasıldı? Sohbetimizin ana teması, konusu bu. Böyle bir konu seçmenin sebebi ise, yaşamış olduğumuz şu asırda ne ihtiyarların, ne orta hallerin, ne gençlerin, ne de çocukların örnek alacak şahsiyetleri bulamamalarına binaen kişiliksiz karaktersiz ve hülyaları bozuk, geleceğe bile bakmada, aleyküm bir selam bırak Belli bir duyguları olmayan, belli bir şeyden yoksun bir neslin yetişmesine sebep olduğundan. Bunun en büyük sebebi, bizlerin lakayt, ihlassız, samimiyetsiz insanlar olmamızdan kaynaklanıyor. Kasmışken. Halbuki, Allah'ın kitabını okuyorsunuz. Allah diyor ki Azze Celle, sizin için, ahiret umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resuludur derken, bizler Peygamberimizi tanımamamız hasebiyle, tanımadığımız için, onun karakteriyle karakterlenemediğimiz yüzünden, gördüğümüz her insanın, Eld bizden üstün gördüğümüz her şahsiyetin ahlakıyla ahlaklanmaya, ahlaklanmaya. Aleykü Aleykümselamünaleyküm. Kişiliğiyle, kişilik bulmaya, onun huylarıyla davranmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İşte Allah azze ve celle sizin için en güzel örnek numune Allah Resulüdür. Bakın sahabeye, Allah onlardan razı olsun. Bu olayı çözmüşler. Onlar da bizim gibi insanlardı. Şirkin, küfrün, zinanın, batağın tam içindelerdi. Irkçılığın, soygunculuğun, yani her türlü aradığınız karanlık, şer, zulüm orada vardı. Ama karşılarına birisi çıktı, onları bir şeye davet etti. Davet tevhiddir tevhitti ama o tevhidin yanında bir de kişilik söz konusuydu. O kişilik, o karakter, o insandan gelen her sözün kabulüne ve insanların da ne aktı hayatına geçirmesine sebep oldu. Bakın hepimizde korkaklık duygusu vardır. Hepimizde cesaret duygusu nedir? Vardır. Ama şurada işler kızıştığında kan gövdeyi götürdüğü bir yerde Ölümün korkusunu insan bütün iliklerinde hissettiğinde işte orada yiğit kin, cesaretli kim orada belli olur. Sahabelerin dediği gibi savaşta diyor, falan savaşta diyor hepimiz topukları yağlıyorduk. Bir baktık ki diyor Allah Resulü diyor, müşriklerin üzerine doğru gitmiş diyor. Vallahi diyor korkumuzu onun etrafında diyor yer alarak yenmeye çalıştık. O diyor korku nedir bilmiyor diyor. Yani insan korkuyu bile korkmayan bir adamın yanında öğreniyor. Cesareti de ne yapıyor? Orada tadıyor. Yani örnek şahsiyetlere bizim ihtiyacımız yok. Örnek şahsiyeti öğrenmeye ihtiyacımız var. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu topraklarda Yıllardır öğretilen bir öğreti var. Askere gidersin onunla karşılaşırsın. Okula gidersin onunla karşılaşırsın. Bir KPS imtihanına giriyor birisi, onunla karşılaşırsın. ne dediğimi anlıyorsunuz. Anlatmak istedikleri bir şahıs var. İşte şunu yapmış, şu ilkeleri var, şu şeyleri var. Ne yapıyorlar? Bir model öğretmeye çalışıyor. Yani her sistemin sana empoze etmeye çalıştığı nedir? Bir e, şahsiyet var. Ama bizim Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin adres olarak gösterdiği bir şahsiyet var. Bizim bir başkasına nedir? İhtiyacımız yok. Bir laf geliyor. Ha, Napolyan şunu demiş. Bak orada onu örnek almış. Bir laf geliyor. Falan şunu demiş. Şu, şu, şunu demiş. Ya sohbetin hep başlangıcında söylediğimiz bir söz var. Hatırlıyor musunuz? sohbetin ınancı sözlerin en güzeli Allah'ın kendini. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Allah Resulü Aleyhisselatü yolu. Yani bizler dinimize sarılsak kişiliği, karakteri ne yapacağız? Oturtacağız. Yani biz Müslümanların en büyük zaafı burada. Ve tüm bir mesele oldu. Arada Semih abiyle konuştuk. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettiğinde ne yaptı? ile muhacirin arasında bir kardeşlik tesis etti. Bak bu bir karakter oluşumudur. Kişilik oluşumu. Öyle hale oldu ki geldi Ensar muhacire, işte evi yarısı senin, işte malım yarısı senin. Daha da ileriye bakık. İşte eşlerim hangisini istiyorsan boşayım iddetinden sonra senin dedi. Şimdi ne karşıdaki öbürüne güvenip böyle bir kardeşliği tesis edebiliyor, ne buradaki karşıdakine. Halbuki iman dediğimizde, kardeşlik dediğimizde veyahut Müslüman kimdir? Elinden, dilinden emin. Bugün ne aliminde, ne talebesinde, ne inanıyorum. Yahut da hiç sohbete gitmeyip Müslümanım diyen de bu karakterler, bu kişilikler nedir? Kalmadı. Neden Kalmadı. Çünkü peygamber tanınmıyor. Peygamberin tanınmadığı bir ortamda e, toplumdaki kimse, örnek aldığın şahıs o. Babansa baba Dolmuşta çocuk amcasına sövüyor. Millet kınadı. Adamda ses yok. Akşam diyor babam da böyle sövdü diyor. Amcası kalkıyor gidiyor. Arkasından babası sövüyor. Dolmuşta da çocuk babasını sövdüğü gibi sövdü. Adam kıpkırmızı. Niye? Bakşam diyor babam da diyor amcamın arkasından söyledi. yani Niye bana kızıyorsunuz demek istiyor. Çocuk mukayese ne yapıyor? Yapamıyor. Çünkü kişilik olarak kimi almış? Babasını almış. Ve babasının söylediği gibi aynen ağzından o lafı ne yapıyor? Çıkarıyor. Çünkü kişilik o. Ama Allah Resulü'ne İslam öğretilse ve her evde onun karakteri işlense baba onun ahlakıyla ahlaklansa Anne onun ahlakıyla ahlaklansa gelecek nesilleri ben düşünebiliyorum. Yani aklınıza bile getiremeyeceğiniz bir tamir söz konusu olur, pansuman değil. Çünkü bunun örneği Mekke döneminde yaşandı ve hakikaten cidden düzeldi ve birçok inanılmadığına yaptılar, başardılar. İşte yaşamış olduğumuz şu ortamlarda da dikkat ederseniz kutlu doğum haftası diye bir bidat oluşturdular. Ve her bidat bir sünneti ne yapıyor? Yok ediyor. Akşama kadar Hacı Bayram'dan ben dinliyorum burada. Hep mevlütler okunur, Naatlar, şiirler, o ilahi dedikleri sözleri okuyorlar. Ya en güzel hatıpları koysalar, o hatıplar tutup Peygamberimizin vasıflarını bir bir anlatsa, İnsanlara kıssalarla bunları yerleştirseler bir kelime kalsa, o bir kelime insana ne yapacak? Fayda verecek. Ama okunan oradaki mevlütü kime fayda veriyor? Ben bakıyorum şu camda. Genç ve açık kızlar ellerine gül suyu almışlar. o Mevlüt şekerleri almışlar. Her önüne gelene tutuyorlar. Şeker dağıtıyorlar ve onunla avunarak gidiyorlar. Yani çok güzel bir şey yaptım. Hani burada. Halbuki kendine hiçbir şey yapmadı. Sadece bir gülücük gördü karşıdakinden. Kendisi de güzel bir şekilde. Halbuki İslam'ın ne şuuru, ne görünüşü, ne de yaşantısı ondan hiçbir aksetme yok. İşte örnek dediğimizde, kişilik dediğimizde, kavram dediğimizde bunlar çok çok önemli. Ve günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız çok önemli bir kavramdır kişilik. Ama buna rağmen tanımlanmasında cidden güçlük çekilmektedir. Çünkü insan denen varlığın çok karışık bir yapıya sahip olması ve bu yapının net bir şekilde belirlenmesinin zor olması insanın kişiliğini de ortaya çıkarmakta ne yapıyor o kadar zorlaşıyor. Bir de bunu hadislerle bakın. Münafık kime denir? Kalbi ayrı. Ayrı olan. ona geldiğinde bu yüzle, buna geldiğinde bu yüzde hadi sen bu adamı ayırt et bakalım bazı münafıklar vardır ki mahşere kadar onları ayırt edemezsiniz bir de orada ayırt edilecekler var Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan insanlar var onun için kişilik dediğimizde cidden insanın iş dünyası karmaşık olduğu için onu ayırt etmek de cidden çok zor çünkü insanın yapısı çok farklı. Bir de kalbi sürekli değişken olması, her gördüğüne meyledir hali olması insanın kişiliğini ne yapıyor? Etkiliyor. Batı dillerinde en çok kullanılan kişiliğe karşılık Latince personel sözcüğüdür. Hani işte personel alımı var. Bak bu kişilik de normalde. Personel'in ilk anlamı ise eski Roma döneminde tiyatro oyuncularının yüzlerine taktıkları maskelerdi biliyor musunuz? Yani aslında münafıklığı onlar sergiliyormuş. Personel dediğinde yüzüne taktıkları o zaman maskelermiş. Bu maskelerin oyuncular tarafından kullanılma amacı belli kişileri temsil etmelerinden kaynaklanıyor. Sen başka bir şahsiyetsin, o taktığın maske ise falanı temsil etmesine hasep o taktıklarına personel diyorlarmış. Evet. Bu kelime Arapça karşılığıysa şahsiyettir. Şahsiyet kökünden türeyen kelime yükselme, görünme, ortaya çıkma, açıklama gibi anlamlara gelir. Bu tabir Arapçadaki karşılığını koruyarak Türkçe'de aynı geçmiştir. Ki zaten kullandığımız kelimelerin çoğu Arapçadır şahsiyet kelimesi de olduğu gibi Arapçadan hiç bozulmadan Türkçe'ye geçmiş. Davranıştan bahsederken <gülüyor> başkalarının gözlemleyebildiği toplumsal kişiliklerden söz edebiliriz. Ancak kişiliğin özel ve saklı bir kısmı var. Özel kişilik kavramı içinde başkalarıyla paylaşılmayan fantaziler, düşünceler ve yaşantılar vardır özel kişiliklerde. insanların Özel kişiliği incelemek zor olduğundan psikologlar tamamen kişilik üzerinde yoğunlaşmıştır. Ve özel kişiliği roman ve biyografi yazanların analiz ve belirme, belirtimlerine bırakmışlardır. Onlar tutmuşlardır, bir şahsiyeti yazmışlardır. O şahsiyet şöyle şöyle diye o insanları da ee, insanlara ne yapmışlardır? Örnek göstermişlerdir. Mesela bugün çocuklarımıza bakın. Benim torun Pepe, Pepe, Pepe Pepe'nin söylediği her şeyi bilir. Başka bir şey seyretmez. Hasna televizyondur, şudur seyretmez ama o bir çizgi film var. Pepe diye. Onun karakteri, yürüyüşü, adımı, konuşması, söylediği sözler, işte tuvalet adabı, yeme adabı, annesini seviyorum demesi, bizi seviyorum demesi. Yani, geçen yerde sofrada yemek yiyoruz. Hepimize tuttu, birer yaprak dağıttı böyle kağıt. Bu ne yavrum? Menünüz. Ne yemek istersiniz? Aynen böyle. Efendim, bu ne yapıyor? Kız dedi ki, baba bu tepeden öğrendi. Yani çocuklara öğretilen şahsiyetler, karakterler dahi toplumda bırakılmış değil özel yazarlara bırakılmış onların düşünceleri nasıl olacak? Konuşmaları nasıl olacak? Topluma katılımları nasıl olacak? Bunu ne yapıyorlar? Empoze ediyorlar. Bak hiçbir sistem gelen nesilleri ne yapmıyor? Rastgele eğitmiyor ve diyorlar ki 10 yılda şu kadar insan yarattık. Doğru söylüyorlar. Klonladılar. Ve o klonlanan kafalar bak hala gitmiyor. Onlar başkalarını klonluyor. Evet, Ama bakın Kur'an bilgisi, sizin için en güzel örnek diyor. Daha sonraki derslerde gelecek inşallah. Mücadele Suresini anlatıyor. Elinizden diyor düzüp getirdiğiniz şeylere iftira etmeyin, hırsızlık yapmayın. Kabını başka bir kız kardeşinin kabının boşalması ne yapmayın, istemeyin. Veyahut Rahman Suresinde birçok insana ne yapıyor? Örnekler veriyor. Allah'ın bu kadar nimeti var. Bunları bilip dururken neyi inkar ediyorsunuz? Her yerden örnekler var. Yani bunlar insanda ne yapıyor? Karakter ve kişiliği oluşturuyor. Evet kardeşlerim. Demek ki kişilik ve karakter oluşumu bizler yapmadığımız zaman şeytanın otomatikmen doldurduğu ne yapıyor? Bir oluyor. Biz iman edenler olarak önce kendimiz buraları ne yapacağız? Dinimizden doldurma yoluna gideceğiz. Yapmazsak şeytan zaten kapıda ve istediği gibi seni ne yapıyor? Yönlendiriyor. Daha önceki çizgi filmleri hatırlayan var mı? Himen, gölgelerin gücü, bilmem neyin gücü. Bak birçok ilahlar varmış. Birçok ilahlar olabiliyormuş. Onlardan yardım edilebiliyormuş. Veyahut çizgi filmlerde bir bakıyorsun domuz eti yemeler, şarap içmeler, kumar oynamalar. Bunlar ne var? Biraz daha büyük çizgi filmler. Asterixler, şunlarla, bunlarla. Çocuk oradan ne yapıyor? Şimdi ilkokul seviyesine kadar zina, içki, sigara düştü mü? Düşmedi. Mi? Düştü. Neyle düştü? Kişilik ve karakterine çocuğu dikkat edilmemekle. Şimdi ufacık bir çocuğa bakın. Mal hırsı var mı yok mu? Sanki doğuştan kundağında telefonla doğmuş. Dolarla, markla, euroyla doğmuş. Arabayla doğmuş çocuk. Bakın mal hırsı var. Hem de aşırı. Giyim hırsı var hem de aşırı. Ve eskiden çocuklar her şeyini paylaşırdı. Şimdi binlerce oyuncağı olsun. Bir tanesini paylaşmıyor. Benim diyor. Bak bu benlik duygusunu sen İslam'ı veremediğin için. O çocuk da ne yaptı? Başıboş yetiştiği için veyahut başıboşla değil şeytanın eğitimiyle o hale geldi. Evet kardeşler Allah hepimize hayır versin. Doğru dürüst meseleleri anlayanlardan eylesin. Karakter kavramına baktığımızda karakter kelimesi de Fransızca bir kelime. Buradan bize girmiş. Bir bireyin kişiliğini oluşturan ve çevresine gösterdiği tepkileri belirleyen sürekli duygusal niteliklerin tümüne karakter deniyor. Kişilik ve karakter ayrı ayrı kavramlardır. Bu kelimizi dilimize tabiat kelimesiyle eş bulmuş. Ya, tabiatım benim böyle. Yani karakter kelimesiyle tabiat kelimesi Türkçe'de eş bulmuş. Ve tabiat bir kimsenin temel kişiliğini oluşturan özellikler, eğilimler bütünü huy, karakter anlamlarına gelmiştir. Ve karakter özellikleri insanlar arası ilişkilerde gösterilen tutum ve davranışa onlar üzerinde bırakılan etki sonucuna göre de ne yapılır tayin edilir. İşte dürüstlük, güvenilirlik, yiğitlik, adaletli olma, şerefli olma Haysiyetine düşkün olma, cömert olma gibi özellikler nedir? Bu karakterin içine girer ki bu da aynı zamanda Müslüman'ın nedir? Kişiliğidir. Bizler eğer Müslüman olarak bu kişiliklere sahip olsak, korusak tam karakterli, yani onların da istediği karakterli toplumu ne yaparız? Oluruz. Bu bakımdan karaktersiz kişiden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü herkeste bir karakter vardır. Bu cümleye kötü karakterli demek daha doğrudur. Birine karaktersiz dediğin zaman e, bu yanlış bir cümledir. Çünkü onda da bir karakter vardır. Cömertlik yoksa cimrilik vardır. Cesaretlik yoksa korkaklık vardır. Dürüstlük yoksa Nedir? Emin olmama vardır. Yani hepsi zıttıyla olduğu için bir karakter vardır ama kötü karakter vardır. İyi karakter nedir? Yoktur. Aleykümselam. Karakter ve kişilik kelimeleri aynı anlamda kullanılabilmekte ama bu iki kavram arasında bazı farklar vardır. Kişilik kavramında insanın bütün varlığı, bütün mahiyeti akla gelir. Karakter geldiğinde bütün varlık akla ne yapmaz? Gelmez. Sadece kişideki duygu, düşünce kendisinden sudur eden hareketler gündeme gelir. Karakter kavramının kişilikten en önemli farkı karakter sözcüğünün ekseriyet itibarıyla ahlaksal meseleleri anlatmakta kullanıldığı ama kişilik dediğinde onu da içine kapsayarak her şeyi ne yapar? İçine alır. Evet. Şimdi gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın temel kişilik ve özelliklerine. Yani böyle bir giriş yaptıktan sonra. Çünkü kişilik ve karakter e, anlaşılmayınca birinden alacağımız şeyde ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiliği olarak analiz ettiğimizde ilk ön plana çıkan emin oluşudur. yani Güvenilir insandır. Şimdi düşünün. Arkadaşımız güvenilir birisi. Onunla her işi ne yaparsın? Ağzından çıkana güvenirsin. Komşuluk yaparsın. Yolculuğa çıkarsın. Bir yere gidiyorsun. En sevdiğini emanet edersin. Güvenilir. Arkadaş güvenilir değil. Ticaret, arkadaşlık ne harbe gidersin ne sol haklı Bak bir karakter kişiliği. Onun için emin kelimesi aynı zamanda imanda kullandığımız gibi ne diyor? Tasdikleme. Yalanlamanın zıttı olarak gündeme geliyor. Kendisine güvenilen, hiyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı olan başkalarından korkmayan anlamına gelir. Allah Resulü'nda var mıydı bunlar? Hepsi dört dört. Hem de önce öncelerdi. Ve nübüvvetten önce olması ondan gelen bir şeyin peygamberliğinde de nedir? Kabulüne ne yaptı? Sebep oldu. Ve emniyet aynı zamanda bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Sadece Allah Resulü'nü has değil. Ve aynı zamanda bütün oğlunun da olması gerekenidir. Sohbetin başında da dediğim gibi Müslümanın tanımını yaparken ne yapıyor? El ve dil. Yani güvenilen insan. şerinden emin olunan insan manasında ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk göze çarpan özelliği nedir? Budur. Allah hepimizi Muhammed'in eminlerden eylesin. Hmm. Ve onların bu özelliği taşımaları aksini düşündürmeyecek katiyetten bir zarrettir. Şimdi düşünün Peygamber geliyor. Bir topluma hitap ediyor. Buradan biri çıkıyor. Diyor ki: "Sus sen yalancısın. Sen falan yerde şöyle dedin. Falan yerde böyle dedin." O söz ne olur? Peygamberin daveti doğru bile olsa hiç kimse itibar etmez. Etse bile çok az insan itibar eder. İtibar eden de kafasında bir soru işareti her zaman taşır. En ufak bir şeyde yollar ne yapar? Ayrılır gider. Ha demek ki bu yalancıymışlar. Onun için güvenilirlik çok çok nedir? Önemli olan meselelerden bir tanesidir. Çünkü onlar ilahi vahyin kaynağıdır. Bir peygamber ile halk arasındaki iletişimin katiyetinden, kalitesinden söz etmek için yani etkileyici bir iletişimin gerçekleşebilmesi için en önce kaynağın güvenilir olmasıdır. Ve bakın Granık hadisesini bilir misiniz tarihte, fırkalarda? Bilmeseniz de olur ama önemli meselelerdendir. Hac suresinin 52 ve 53. ayetlerini okursanız hiçbir nebi, hiçbir resul yoktur ki bizim indirdiğimiz bir vahyi şeytan hemen dilinden onu döndürmeye, ona bir şey karıştırmaya çalışmasın. Düşünün iblis hiçbir peygamberi ne yapmıyormuş? Bırakmıyormuş. Davetçi bırakır mı? Ama Allah diyor o vahiy ne yaptı? Sağlamlaştırdı diyor. Pekiştirdi. Ama kafir olanlar buna ne yapmaz? Yine de itibar etmez diyor. Bugün Peygamber aleyhisselamın sözlerini vahiy olarak kabul etmeyen insanlar işte bu vakaları getirerek halbuki ayet orada cevap veriyor. Teforatına girmeyeceğim. Yani iblis hiçbir şeyi ne yapmıyor? Bırakmıyor. Demek ki ilk ön plana gelen insanın şu ağzından çıkan sözler hep ne yapacak? Doğru olacak. Doğruluk gitti mi davette ne yapıyor? Sekliye uğruyor. İşte bu atış açıdan tebliğin kaynağı olan peygamberlerin de güvenilir olmalarının arandığından söz edebiliriz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberler gibi neydi? Güvenilir bir insandı. Risaleti öncesinde de insanlara güven terkin ederdi ve bu sayede de emin sıfatını ne yapmıştır? Almıştır. Çünkü şuara suresinin 214. ayeti indiğinde tak en yakınlarını uyar. Kalktı, yemek yedirdi. insanlara hitap ederken beni nasıl bilirsiniz diye sorduğunda onlar ne dediler? Sen emin insansın. Sen Muhammed'in eminsin. Yani bu sıfatını o insanların arasında ne yapmıştı? Sağlamıştı. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hatta o gün birisi ayağa kalkıyor. Kureyş'in en tecrübeli insanlarından birisi Nadir bin Haris. Ey Kureyş! Başınıza gelen felaketi bertaraf etmediniz. Muhammed sizin gözlerinizin önünde büyüdü. Hepinizin en doğrusu, en iyi huylusu, en güvenilir kişisi Odur diye de ne yapmıştır? İtiraf etmiştir. Evet. Yine herhangi birisi eğer bir propaganda yapacaksa hedefini etkileyebilmesi için onun da güvenilir olması nedir? İlk şarttır. Yoksa hiçbir şey nedir e, fayda etmez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabına bakarsanız ben sizden bir ücret istemiyorum ben sizlere sadece Allah'a davet ediyorum. Bütün peygamberlerin birinci özelliği neymiş bu. Ve bu akabinde güven toplumunu oluşturma çabasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği o topluluğa tekrar gidelim. Kim kime güvenirdi? Ne ticarette, ne namusta. Ne de mal can emniyetinde. Hiç kimse kimseye ne yapamazdı? Güvenemezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi emin olmuş hem de iman eden insanlarla güven telkin eden güvenilir bir topluluğu ne yapmıştır? Oluşturmaya çalışmıştır. Ve ilk şart nedir? Bir Müslümanın bir Müslümana kaç şeyi haramdır? Ne kanı, şey? namusu -ı, can -ı. malı. Yani kanı, yani canı, namusu ve malı. Bak üç şey, üç şey kime, kime haram? Müslüman'a. <Gülüyor> ne zaman helal olur bu? Evli ve dulsa zina etmişse, dinden dönmüş, dinini Mürtet terk etmiş, mülthet olmuşsa, veyahut birinin malını çalmışsa, o zaman eli ne yapar? Kesilir. Yani canına kastettiyse canıyla öder, namusuna kastettiyse canıyla öder, malına kastettiyse bedeninden bir kısmıyla ne yapar? Özel. İşte ilk oluşturulan güven toplumu. Öyleyse biz Müslümanların da bu karakteri aldıktan sonra aramızda bir güveni ne yapma? Tesis etmek zorundayız. Birbirimize Allah için bu güveni ne yapacağız? Vermek zorundayız. Müslümanlar birbirine güvenecek. Ve hadis-i şerife bakın. Dinimize de gelen rivayette ne diyor? Bir insanın ahlakından ve dininden eminseniz onu ne yapın? Evlendir. diyor. Bir insanı evlendirmenin tek şartı bu olacak. Ve bunu tesis edecek adam sonuna kadar da ne yapacak? Gidecek. Başka bir tezkiye din sana sormuyor. Ahlak ve din. Bu adam sana bunu sağlamışsa bitmiştir sen bunu evlendirmek zorundasın. Eğer bunu yapmazsan ne diyor? Yeryüzünde fitne hakim Çünkü adam evlenecek çağa gelmiş, kendisi tek başına ne yaparsa yapsın evlenemez. Muhakkak birinin vesile olması gerekir. O insanda vesile olduğunda tak fitne ne yapıyor? Gidiyor. Olmayınca o da bekar, karşı da bekar. Birçok müşkilatlar gündeme ne yapıyor? Gelebiliyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem güvenin hem emniyetin temsilcisi bir insan olmakla beraber yetiştirdiği kimselerde büyük ölçüde kendisi gibi güvenilip dayanılabilecek kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Hı hı. Ebu Bekir Sıddık'tı. Ömer aynı şekildeydi. Osman, Ali, sahabeler hepsi nedir? Güvenilir insanlar haline ne yaptı? Geldiler. Ve bu insanlar kalplerinde maneviyatın maddiyata galebe çaldığı öteki hayat ve hesap verme bilincinden ötürü, dürüst ve gayretli, idareden sorumlu olunca merhametli, bu cümlelerime çok dikkat edin, zenginliklerinde cömert, sıkıntı hallerinde sabırlı, adalet konusunda intiyaz tanımaz ve kendilerine emanet edilen konularında da tam bir namusluluk içerisinde ne yapmıştır? Hareket etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bakın bunlar hep dille gelen karakterdir. Normalde insanlıklı olması gereken karakteri bunlar. Ama dil o bozulan karakteri ne yapmıştır? Tamamen düzeltmiştir. Senin normal hallerinde cömertliğin para etmez ihtiyaç içindeki cömertliğin. Normal hallerde adaletli olman hiç önemli değil. İdarecisin. Eşin, dostun, akraban tanıdık geldiğinde bak onlara Aynı şekilde davranıyorsan adaletli imtiyat sağlanmıyorsan işte o zaman dürüst insansın. Yani imtihan her yerde imtihan. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam emaneti olmayanın, yani emanete dikkat etmeyenin imanı olmadığını, emanete hiyanet edenin de münafığın alamet olduğunu söylüyor. Ve bu meselede söz verecek kimselere Cenneti garanti etmiştir. Emanete riayet eden insanları eğer siz buna dikkat edin ben de size ne yapıyorum? Cennetin karansızı veriyorum. Bugün hırsızlar, soysuzlara bakın. Yönetimde olsun. Yani yaşadığımız bir toplumda. O diyor çıkartma dosyamı. O diyor çıkartma dosyamı. Herkes birbirine karşı ne yapıyor? Bir şantaj yoluna gidiyor. Gel, dini kesime gel. Dini kesimde de aynı. A toplumda en çok davetçi diye geçinen, birçok hizmet ettik diyen insanlar, nurcular bölünme sebeplerinin hepsi paradır. Yani emanete riayet etmemelidir. Gelin biz inanan kesimlere, Türkiye'de veya Avrupa'da davet eden insanlara bakın. Hep bir şeylerle davet edip, hep Atları birçok pisliğe bulaşırlar. Hepsine bakın emanete riayet etmemişlerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı olmadığı gibi onun ismi de nedir? Münafıhtır Garanti ver. işte ben de size cennetin garantisini vereyim. Demek ki insana dünyadaki birçok şeyler çok tatlı gelebiliyor. Ama bunların hepsi nedir? İmtihan. Demin bakın cümleme dikkat edecek olursanız onlar öyle bir şeyde yetiştiler ki hiçbir zaman ahiretlerini tehlikeye ne yapmadılar? Atmadılar. Ahirette hesabını veremeyecek işlere ne yapmadılar? Kalkışmadılar. O güveni sağladılar ki bugün İslam bize geldi kardeşlerim. Bizler kendimize bu güveni sağlamazsak nesillerimize gitmez. Mümkün değil. Karaktersizlikle, ahlaksızlıkla, hırsızlıkla, öyle türlü şeyle, vefasızlıkla bunlar olmaz. Ancak peygamberin ahlakıyla ve güven toplumuyla bunlar olacak. Ama aynen birilerinin birbirlerine yaltaklık yaptığı gibi insanlar bu şekilde gidip bir şeyleri kapatmaya çalışıyorlar. Ama bir yerde leş, bir yerde pislik varsa sen istediğin kadar kapat koku kesilse yarın kömür olur yine karşına çıkar. Bu falanın pisliğiydi derler. Yani kokusu gitse kalıntısı gene ne yapmaz? Bitmez çıkar. Evet. Bakın o gerçek mümini şöyle tarif ediyor. Hakiki mümin odur ki insanlar malları ve canları hususunda ona karşı emniyet içindedirler. Yani eğer eee kardeşinden, elinden ve dilinden eminsen, işte o insan, eşit bir insan ve hakiki bir Mahallede bir gün sohbetteydim. Bir mesele oldu. Dedim ki hem bacanaklar onlar, işte dedim bak elinden ve dilinden emin olduğum bir insan. Bir mesele anlatıyordum. Ben de onun elinden dilinden emin değilim ki dedi. Ana sohbette güme gitti. Birbirlerine dedi ki nasıl konuşun? Öyle arkadaş dedi. Sen bana bir gün güven vermedin ki. Arkamı dönemiyorum ki sana dedi. Yani ben orada bir misal vermeye çalışıyordum. Bakın burada herkes kendine bu tevkiyeyi vermesi gerekiyor. Karşıdaki senin için düşünce önemli değil. Sen önce kendin Elinden ve dilinden emin misin? Hakikaten bu tezkiyeyi kendin kendine vermek zorundasın. Eğer veriyorsan sen hakikaten mümin birisisin. Hakikaten mümin birisisin diyor. Çünkü Allah Resulü böyle tarif ediyor. Ve Rabbimiz müminlerin meziyetlerini sayarken onlar ki emanetlere ve verdikleri söze riayet ederler. Onlar ki şahitliklerini dürüstlük yaparlar. Bunlar hep nedir? Kişilik sahibi olan insanlar vardır. Ben öyle insanlar tanıyorum ki her yerde sözler verirler. Birlikte gittiğimiz birçok yerde o sözlerin hiçbirini hatırlamamışlardır. Her yerde bir şey emanet edilir. Gittiğinde hiçbir zaman emanet yerine vermez. Ama bakıyorsunuz münafığın hem de halis münafığın bunlar nedir? Vasıflarıdır. Ama Demek ki insanlar da aynı vaziyette ki o münafıkla beraber oluyorlar. Ayetlere baktığımızda adalet ve emniyet arasında çok sıkı bir bağ vardır. Dikkat ederseniz. Ve emniyet adaletin hem sebebi hem de sonucudur. Adil olmanın yolu emin olmaktan geçer. Adalet de emniyeti doğurur. Şimdi adaletin olmadığı bir yerde emniyeti sağlamak mümkün mü? Mümkün değil. Hep imanda bir şeyi ne yapar? Tetikler. Kalpte varsa dil ikrar edecek. Dilde varsa azabını ne yapacak? Gösterecek. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemdedir. Yoksa dilde var, azada var, kalpte yok onun adı nedir? Nasaptır. Ne Eğer dilde var, kalpte varsa, azada yoksa onun adı Yani hepsinin bir tanımı dinde nedir? Vardır. Onun için burada da önemli olan emniyetin zayi olmamasıdır. Ki hadis-i şerifte de emniyet zayi olmuşsa otur kıyamet bekle. Kıyametin alametlerinden de bir tanesidir. Ve sahabe Allah kendilerinden razı olsun bizim soracağımız soruyu soruyor. Ey Allah'ın Resulü emanet ne zaman zayi olur? aslında sizin hemen şu deminki cümlede sormanız gerekiyor. Hocam emanet nasıl zayi olur? diye. Sahabe bunu hemen ne yapıyor? Anında akıl ediyor ve soruyor. Bakın Allah Resul diyor ki vesselam iş ehli olmayana verildiği zaman diyor. Hangi iş olursa olsun bir yönetim, bir eğitim, bir davet, yani bir sorumluluk ehlinde değilse otur, kıyameti ne yap? Bekle diyor. Emanet ehlinde, iş ehlinde değilse. Bugün Allah için soruyorum. Hangi çevrede iş ehlin elinde? Dolmuşa biliyorsun herif yampiri vampiri okuturuyor. Nasıl sürdüğü belirsiz. Bir resmi daireye gidiyorsun, adamın ne olduğu belirsiz. İşten bile doğrudur sanmıyor. Bir daireye gidiyorsun, işin düşüyor. Adam çıkarı olursa işine bakıyor, çıkar olmazsa işini bile yapmıyor yani torpil falan da istemiyor yani normal bir şeyini. Bir idareciye bakıyorsun veya bir zaf diye şeyine seyyarsa, dişliyse, hele biraz güçlüyse gıkını çıkarmıyor. Gariban oraya bir tezgah açıyor, gidiyor defesine ne yapıyor? Oroz gibi dikiliyor. Veyahut başka taraflarda. Yani iş ehline ne yapmıyor? Şu an verilmiş durumda değil. Kıyameti bekleyen var mı? Düşünen bile yok. Allah emniyet vasfına sahip olmayan kimselerin yapacakları icraatı şöyle anlatıyor bakın. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah ediciler derler diyor. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir lakin anlamaz. Ne kadar anlatmaya çalışırsan çalış, anlamazlar. Aldın cevabını beynine. Bu ayet yukarıdaki hadisin anlam itibarıyla paralelinde bulunmakta ve sorumluluk verilme açısından güven telkin etmeyen bir kısım insanlar kurulu düzene zarar veren bozguncular olarak nitelendirmekte. Yani kurulu bir düzen var. O düzeni bozan bozgunculardır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçek bir emniyet insanı olmakla beraber toplumun içinde bulunduğu zulüm ve kokuşmuşlara da hep çare aramıştır. Ve bir güven toplumu oluşturulması hususunda fikir sancısı çekmiştir. Toplumun dertlerine duyarlı bir insandı ve ifsad olmuş bir topluluk hakkında tefekkür etmek amacıyla nereye gitmiştir? Hira Mağarası'nda uzlete çekilmiştir. İlk vahiy tecrübesi, çektiği fikir sancıları sonrasında yaşadığı bir deneyimdir. Risalet öncesinde haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulan bir cemiyet vardı. Neydi bunun adı? Hilfuz Fudul Aleykümselam O cemiyetin bir üyesiydi. O öyle bir birliktelikten katılmaktan da her zaman ne yapmıştır? İftihar etmiştir. Kırmızı develere sahip olmam karşılığında bile olsa onu bozmak istemem derdi. Bu cemiyete üye olmayı adettiği bu değer onun hak kaspları karşısında mal ve can güvenliği hususunda sahip olduğu hassasiyeti ve bu zaviyeden güvenilir kişiliğini İslami kimliğinden ayrı olarak tezahürünün de belirgin bir örneğidir. Peygamber değil, bazı kişiler bir araya geliyor, ticaret bozulmuş, haksızlık haç safada, adam zengin, öbürünün malını almış, vermiyor, ödemiyor, gasp ediyor. Kurdukları bu cemiyette ne yaptılar? Gittiler, mazlumun ahını zalimde ne yaptılar? Aldılar. Bakın ta o zaman bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cemiyeti ne yapıyor? Kuruyor. Yani güven toplumu oluşturmada bir sancı çekiyor. Güven olmayan bir toplumda İslam'ı anlatmanda nedir? Mümkün değil. Şuraya bir insan geliyor, onunla birliktesin, ona dini öğretmeye çalışıyorsun ama güven duymuyorsun. Var mı böyle bir mantık? Anlatan anlatamaz, dinleyen dinleyemez. O sohbete gelen gelemez işkillenir. Birçok ne yapar? Şüphe. O şüphede o insanı o bölgeden ne yapar? Sersah sersa uzaklaştırır. Onun için Müslümanlar birbirine güven duymak zorunda. Kalbinde bir şey mi var? Şeytan bir şey mi attı? Onu dillendirme diyor. Onu dinlendirmemen senin müminliğinin alametidir diyor. Dinlendirdiğinde ispatlamak zorundasın. İspatlayamazsan iftiracı durumuna düşersin ispatlayamayacağın noktada dillendirmemen, senin her zaman nedir? Hayrını olan bir şey. Ve emin bir toplum oluşturmak için düşmanlığa set çekmeye, kötülüğü ortadan kaldırıp iyilik ve kardeşlik düşüncesini yaymaya çalışmıştır. Ve bunun için Müslümanların birbirinden emin olması gerektiğini her fırsatta ne yapmıştır? Söylemiştir. O Bu doğrultuda şunları söylüyor. Müslüman, diğer Müslümanın elinden, dilinden emin olduğu insandır. Hariciler diyor işte ben bana ispatlanınca ancak Müslüman derim. Aslında birisi birine eminliğini ispatlayınca Müslüman sıfatını otomatikten ne yapıyor? Alıyor. Alıyor. Yani kaç milyon Müslüman var diyorlar. Gelin bu testten bir geçirelim. Milyonu değil, kaç tane Müslüman var bir ortaya ne yapsın? çıksın. Yani hiç öyle üst rakamlara çıkmaya gerek yok. Hemen teste. Teste tabi olması gerekmez mi? gerekir Ve Müslümana sövmenin fasıklık ve onu öldürmenin de dinimiz küfür olduğunu söyler. Ve bu da her önüne gelenin hemen birinin canına aynı cahiliyede olduğu gibi adam birini görüyor, öldürüyor. Dükkanında birini görüyor, öldürüyor. Evine hırsız giriyor, Ne yapıyor? Öldürüyor. Hemen onların işi gücü nedir? Öldürme. Ama cinnet geçiriyor, hemen bir başkalarını öldürüyor falan. Allah Resulü nedir? Kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onların birbirini hemen boynunu vurduğu gibi ne yapmayın? Vurma yoluna gitmeyin. Burada bize bir güven toplumu oluşturma var. Onun beyanına göre hayırlı bir insan olup cennet ehlinden sayılma yalnızca namaz kılma, oruç tutma gibi ibadetlerle mümkün olmadığıdır. Onlar zaten Müslümanın yapması gereken işlerdendir. Kötülüğünden şevresindekilerin emin olmayan kimsenin cennete giremeyeceğini söylemiştir. Hatta diyor mesela bir rivayette Cibril o kadar geldi gitti geldi gitti ki nereyse işte komşunun komşuya miras olacağından korktum diyor. Yani öyle zannet. Demek ki insanın sadece Müslümanım demesi veyahut namazını kılması, orucunu tutması önemli değil. Yanındakilerin, çevresindekilerin onu kötülüğünden emin olacak. Yani bu kötülük gelmez bu adamdan diyecek. İşte vasıf neymiş? Bu. Evet. Rabbim hepimizi öyle insanlardan eylesin kardeşlerim. Yine onun beyanına göre böyle yoğun bir şekilde ibadet eden ancak komşusuna kötülük yapan bir kadın için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadında hayır yok o kadın cehennemliktir buyuruyor düşünün ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam toplumdan kötülüğü kaldırmaya onun yerine iyiliği ikame etmeye çalışmış ve bunun içinde ne diyor her iyilik bir sadaka hiçbir şey mı? gülümse diyor güler yüz dahi nedir Adam adam diyor. ve bir komşu bir komşusunun şikayete geliyor adam tabi o zaman kanalizasyon sistemi yok ne çukuru diyorlar ona fosetlik öbür kardeşinin duvarının dibine eşiyor tabi sular pis kokular sahabenin evine doluyor ve hastalık oluyor ne yaptıysa o çukuru başka yere eşmiyor Allah Resulü'ne geliyor şikayet ediyor bakın Allah Resulü ve vesselam olayı nasıl çözüyor? Bir kötülüğü bir kötülükten sağlanmıyor. Kavga dövüş yok. Sen diyor yoldan insanların bolca geçtiği bir zaman, bütün evinin eşyasını topla, yolun ortasına diz, kim sorarsa işte komşumun yaptığı eziyetten de diyorsun. Böyle bir olayı çözmeye çalışsanız bu yöntemle çözülür mü, çözülmez mi? Adam hemen bir, iki, üç derken geliyor ne olur komşu evine gir, sen nereye istiyorsan ben çukuru oraya kazacağım ve olay çözülür. Bugün nasıl çözülür? En ufak bir komşu husumetleri. Küfür, kavga. Yani hiç söylenmeyecek sözler, yaralama, mala zarar verme, cana zarar verme. Her türlü şeyi ne yapıyorsun görebiliyorsun. Layout apartmanda oturanlara ki ben geçenlerde bir benim misafirliğe gitmiştim. Evin çocuğu elinde bir oyuncak düşürdü. Alttan tak tak tak birisi vuruyor. Bu ne ya dedi. Ya dedi bunlar karı koca emekliler dik. En ufak bir şey olsa diken üstündeyiz. Bebeler bir şey düşürecek diye diyor. Ya nasıl vuruyor böyle? Ha düşün. Şimdi bu hareket mi? Yani bu doğru dürüst bir hareket mi? Gel insanca söyleyeceğini söyle veyahut çocuktur. Çocuğun Altına korumalık mı bağlayacaksın? Yani al mı çekeceksin? Şunu düşürdüğünde a düşsün, şunu şöyle Mümkün değil. İşte bunlar hep insanların iyiliğe ve kötülüğe ne kadar meyilli olduğu ve iyiliğe iyilikle, kötülüğe kötülükle karşılık vermelerinin hemen hazırlığında. Ama İslam'a baktığımızda her iyiliği sadaka görüyor, her kötülüğü de iyi görmüyor. Ve hatayı hatayla tamir etmeyin. Ve evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bir sözünde hepinizin hatırlayacağı bir rivayet bir adam yolda yürürken yol üstünde bir diken buluyor onu kenarıya atıyor bu davranışından Allah onu mağfiret etti diyor ve yine bir rivayette bir kuyunun kenarına birisi getiriyor çalı çırpı koyuyor i̇nsanlar hani, ama insanlar gezmeye karanlıkta düşmesin diye birisi de geliyor onu Alıyor, kenarıya koyuyor. insanların ayağına takılıp da eziyet etmesin. Biliyor musunuz diyor, Allah ikisinde de mağfiret etti, ikisini de cennete koydu. Biri koyuyor, bizi de çekiyor. Ama niyet ikisi de nedir? <gülüyor> Halis. Öyleyse bizlerin iyi toplum, yani iyilik yapan toplum, iyilik düşünen insanlar olmak zorundayız. Müslüm'ün ve Bukhane'nin rivayet ettiği hadiste, din nasihattır hadisi bağlamında, Getirdiği açıklamalar vicdanen iyilik olarak görülen şeylerin dini anlamda da iyilik olduğunu, dinin iyiliği öğütleme ve tavsiyelerde uygulamak olduğunu edip gösterilmektedir. Allah hepimize hayır versin, nasihatı tutanlardan eylesin. Allah toplumda güvenin yayılması için önce iyilik düşüncesine önem vermiştir. Bir iyilik yapana daha iyisiyle karşılık verileceği söylenmiştir. Ve Kur'an'da bakın iyilik yapana ne diyor Bakara suresinde? Yedi başak misali, hatta yedi yüz misli ne kadar ne yapılıyor? Örnek veriliyor. Bu da nedir? Hep iyi ol. Hep iyi düşün. Ve hep ne yap? Hayrı düşün. Ve karşılığını Allah sana misli misli misli ne yapacak? Verecek diyerek işte burada sana Kur'an ne yapıyor? Bir kişilik, bir karakter oluşturuyor. Bunu sen ne yapacaksın? Alacaksın ki önce güven toplumu oluşacaksa bu iyilikten, sadakaylan zekattan olur. Eğer sen zekatını, sadakanın infakını yapmıyorsan, toplumda sosyal denge sağlanmazsa adalet olur mu? Güven olur mu? Evinde hizmetçi çalışırsın, canına da kasteder, malına da, namusuna da ne yapar? kast eder. Ama sen ona iyilik yaparsa o sana istemediğin kadar güzelliği, istemediğin kadar hizmeti ne yapar? Yapar hesabı olur. İşte önce demek ki güven. Ve Allah Azze ve Celle bizlere ne diyor Kur'an'da? Müminler ancak kardeşler. Bizi kardeş kılan kimmiş? İman ettiğin zaman bu benim kardeşim değildir. Hı. Değil mi? Yani bunu deme hakkına sahip değilsin. Sadece boynundan İslâm balığı çıkart, işte o zaman senin kardeşliğinden ne yapar? E ben bunu sevmiyorum. Ben bundan hoşlanmıyorum. Bunu diyemezsin. Ha ama şunu diyebilirsin. Kardeşliğin bitmektense ülfeti kes diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani baktın kardeşlik tehlikeye girdi. Yani çünkü Kardeşlik bitecek. Onun için kardeşlerim, kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki merhamet olmasınız. Bu ayetlerin dalaleti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları ile toplumda güven ve dolayısıyla huzuru sağlama, yapıcı, birleştirici olma gibi karakter özelliklerini ne yapıyor? Empoze ediyor. Ve bu da dini bir kimliğin nedir? Özelliğidir. O kardeşliği bozacak bütün davranışları yasaklıyor. Birli, emniyeti güvence altına alıyor. Ve Müslümanların arasını bozma, birlik ve beraberliğini bozup oğul atma zulmün en üstünüdür. Ve İslam'ın değildir. Ancak din düşmanlarının yaptığı şeydir. Bunun için kötü zandan, hasetten, gıybetten, kovuculuk gibi ayrılığa düşürücü tutumlara dinimiz tamamen ne yapmıştır? Kesin tavır almıştır. Ve en kötüleriniz kovuculukta dolaşan, dostların arasını bozan, birbirlerinden ayrı kalmakla fesadı isteyenlerdir. Zandan sakının çünkü sözlerin en yalanı nedir? Zandır. Ve Alışverişlerinizde birbirinizi ne yapmayın? aldan mı? Aldatmayın. Birbirinizi haset etmeyin. Birbirinize çekememezlik yapmayın. Biriniz bir kıza dönürcü olmuşsa siz ne yapmayın? Ona olmayın. O ondan elini çekene kadar şey yapmayın. Ne gösteriyor? Bir toplumda, bir insanda, bir müslümanda olması gereken temel karakter, özelliklerini Allah Resulü sende ne yapıyor? Olmasını istiyor. Olmak zorundasın. Şu toplumda bir tane çürük varsa sağlamları da ne yapar? Götürür. O sağlamlar çürüğü ıslah etmediği müddetçe. Götürür. Ve on tane sağlam bir çürüğü iyileştirmez. Ama bir çürük on tane sağlamı ne yapar? O Onun için gördüğünüz bir münkere ne yapın? Mane olun. Demek ki kişiler arası münasebetlerde hakların korunması ve herkese iyilik düşüncesi gerekiyor. Beni ziyarete mi gideceksin? Önce oturacaksın, kalbini kontrol edeceksin, o gideceğin şahıs hakkında hep iyi şeyler düşüneceksin. İnanın gittiğinde hep yüzün güler. Muhabbete doyum olmaz. Yapın da hadisin, gereğiyle amel edin. Ama gidiyorsun lanet tayin gidiyorsun. Gitmek için gidiyorsun. Hep Kötü şeylerini düşünerek gidiyorsun. Otur, muhabbet olmaz. O seni, o oturduğun dakikalar sıkmaya başlar. Gerilirsin ve bir an onun için oradan ne yapayım? Gideyim yoluna bakarsın. Ama gitmeden önce kalbini, ruhunu kontrol et. Seveceğin şeylerini düşün. Artık o insanın yaptığı her şey sana ne gelir? Tatlı gelir. Ama en güzel söz dahi söylese, en güzel ikram dahi yapsa çıktığında kıymetini yaparsın. Daha onun ikramı kanundayken yine de ne yaparsın? Onu kötülersin. İşte dinde, İslam dininde insanlarla iletişimde en önemli şeyin İslami kimlik olduğu gündeme geliyor. Ve İslami kimliği karakteri bizlerinde Allah Resulü'nden almamız gerekiyor. Ve aleyhissalatü vesselam ayıplamayı, dil uzatmayı, birbiriyle alay etmeyi kesinlikle ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Mümin dil uzatan değildir. Lanet edici değildir. Kötü iş yapan değildir. kötüsü söyleyen değildir. Bakıyorsunuz Allah Resulü'nün lanet ettiği var. Buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Aleyküm. Yok. İşler açarsa orada olabilir. Hmm. Köşeden hmm. içiyoruz. Tamam. Hmm. Hususen lanet edilecek mesele nedir? Vardır. Ama bu müminin vasfı hmm. olmamalıdır. Yani vara yola lanet eden insan. Devesine kızıyor. Allah lanet etsin diyor. Allah ne diyor? Söyleyin kadına. Falanını çözsün. Deveyi ne yapsın? Bıraksın. Çünkü o lanet uğradı. Var hayo, lanet nedir? Yok. Hafızlar öldürülüyor. Allah Resulü bir ay o öldürenlere ne yapıyor? Lanet ediyor. Veyahut Müslümanların birlik ve beraberliğini bozan, onlara şiddetli zarar verenler var. Onlara ne yapıyor? İsme lanet ediyor. Lanet ettikleri var ama hak edenler ama müminin vası nedir? Lanetçi değildir. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ve razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Demek ki güvenlilik çok çok önemli ve bu önemde nedir? Bizleri toplumda emin insanlar kıldığı gibi toplumunda düzelmesine nedir? Sebep olur. Allah Resulü ve Vesselam'ın bir kuyu daha var. Kişiliği. O da nedir? Rabbından emin oluşu ve tevekkül. Birinci anladık mı? Emin güvenilir. İkinci ön plana çıkması neymiş? Rabbine güvenilir. Rabbinden emin olmasıdır. Her peygamberin ahlakı ve özelliğidir bu aynı zamanda. Peki peygamber aynı zamanda kul değil mi? Her kul da Rabbından emin olması ve Rabbına tevekkül etmesi gerekmez mi? Bunlar bakın basit huylar ve karakterler değil. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül edebilseniz, şu aç kayın karna diyor yuvadan havalanıp tok karına dönen kuşlar gibi tuzaklandırırlar diyor. Bugün bunu işleyelim maftiyen bırakalım. saat bir saat doldu zaten biraz. Ne diyorsunuz? Evet, inşallah haftaya Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kişilik ve karakterlerinin eminliğine devam edelim. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Peygamberini tanıyan sadece yüzeysel iman ettim diyenlerden eylemesin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan zevkalmayınası razı olsun. Kıfar <gülüyor> eken <gülüyor> illa ve